Değerli ve Muhterem Kardeşler Allah Azze ve Celle Sadece ilim için bir araya gelen Allah'ın rızasını bulman Ve Tevhidin Hakiki manada temel taşı olan İhlası Birbirimize nasıl görürsün inşallah Rabbim ilim için çıkmış olduğumuz Bu yolculuğumuzda Bizleri başarıya Tevhike ulaştırsın inşallah Değerli kardeşler artık üç ayların sonu olan Ramazan'a doğru gelmekteyiz. Yüce bir ayın cömert bir mevsimin gölgesi artık üzerimize doğru gelmekte. O gün Allah Azze ve Celle birçok nimetlerini Müslümanlara verecek. Belki birçok Müslüman cennete adını yazdıracak cehennemden feragat edenler olacak Belki de Şu yaşamış olduğumuz dünyanın ağırlıklarını O gün müslümanlar ruhlarının üzerinden Atacak Böyle, Böyle bir mevsimin, mevsime doğru giderken heral nedir haram nedir Müslüman ruhunu nasıl arındırabilir bir şeyin, bir eşyanın mahiyeti nedir? Evvela onu öğrenmemiz gerekiyor. Mesela selef-i Salihine baktığımız zaman ki biz bugün onlardan çok çok uzağız. Onları şöyle hayat tarzlarına baktığımız zaman, yaşam şekillerine baktığımız zaman onlar Ramazan'ı 6 ay öncesinden karşılıyorlar. Bizler gibi 3 ay olduğu zaman daha Ramazan'ın moduna girmeye alışmıyorlar. Ramazan'a 6 ay karasıya Selef-i Salihinden olan salih insanlar, veliler Ramazan'a hazırlık yapıyor. Nasıl hazırlık? Gece namazlarıyla kıyamların namazlarda kıyamlarını uzatarak bol bol zikir çekerek tefekküre dalarak, Kur'an okuyarak o Ramazan'a böyle hazırlanıyorlar. Ramazan geldiği zaman ibadetlerini daha da fazla sıklaştırıp Ramazan'dan sonra da 6 ay boyunca Allah Azze ve Celle'ye dua diyorlar. Ya Rabbi yapmış olduğumuz amellerimizi kabul eden. Yani biz Ramazan Müslümanı değiliz Ya Rabbi. Ramazan geldiği zaman her şeye her şeyi kapatan bir esnaf moduna girip kepekleri kapatan gibi değiliz Ya Rabbi. Biz 6 ay öncesinden Ramazan'ı karşılar Ramazan bittikten 6 ay sonra bile o moddan çıkmamaya çalışır. Zaten belli bir zaman geçtikten sonra tekrar Ramazana girmem olmadığını görürler. İşte kardeşler, bizler de bu Salih Salih'in amellerine hareketle istedik ki Ramazan ayına şöyle haftalar kaldı. En az da Ramazan fakına bir giriş yapalım. Bir Müslüman olarak Ramazan nasıl maneviyatta ve de manevi aleme nasıl dalabiliriz diye Bununla alakalı fıkıh dersleri bir başlatalım. Şurada takriben 3-4 hafta gibi zamanımız var. En azından oruç nedir? Ramazan nedir? Bir Müslüman Ramazan'da nasıl olması gerekebilir? Orucun hakikati nelerdir? Tarifi nedir? Orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, orucun mekrupları. Teravih namazı gibi meseleleri istiyoruz ki şu 3-4 hafta boyunca değinelim ve inşallah Ramazan'a tam manasıyla hazırlıklı girelim esas olan görevimiz bu kardeşler Allah da bizi başarıya ulaştırsın bu noktada söylemiş olduğumuz anlatmış olduğumuz şeylerle evvela kendi nefsimizin amel etmesi için amel etmesiyle kolaylaştırsın daha sonra da siz Müslüman kardeşlerimize amel etmeyi nedir kolay kılsın sehir kılsın inşallah onun için şu andan itibari Ramazan'a giriş hıkı diye derslerimize artık başlayabiliriz kardeşler Bundan sonraki süreçlerde kardeşlerimizi hatırlatalım, duyurularımızı yapalım. Ee, Ramazan fıkı başladı. Artı o namaz bölümlerini kapadık. Ramazana kadar inşallah oruç fıkhını öğreneceğiz. Bizler şöyle elimizin altındaki ilmihal kitapları ve hatta dev eserler olan, kaynak kitapları onun fıkıh kitaplarına, fıkıh filyatlarına baktığımız zaman en başta neyi görürüz? Mesela suyla alakalı taharet bölümlerini görürüz. Daha sonra Allah'ın sevmiş olduğu amellerden namaz bölümlerini görürüz. Daha sonra zekat bölümü gelir namazdan sonra. Zekat bölümünden sonra da oruç bölümü. Yani savun, siyam dediğimiz bölüm gelir. Bu normal bizim fıkıh kitaplarında listesi bu şekildedir. Tarifleri inşallah zaten derse başladığımızdan yana yapmıştık. Her tarifleri sıra sağlanca inşallah gelecek. Kardeşler bu fıkhın dizilimi ayetlerle hadislerle sabit olan bir şey değil. Allah taran emri değil. Allah Resulü Aleyhisselatü emri değil. Sadece fıkıhta nedir? Evvela Allah Azze ve Celle'ye giderken suyla ilgilenmemiz gerekir değil misal. Suyla abdest almamız gerekir demişler. Taharet bölümünü koymuşlar. Daha sonra en mühim mesele olan namaz bölümünü devreye sokmuşlar. Namaz isteyelim demişler. Daha sonra yine dinin büyük emirlerinden olan e, zekat bölümünü, fıkıh nedir bu konu başlıklarına yerleştirmişler. Sonra da yine dinin büyük emri olan oruç babını, oruç bölümünü bizim fıkıh kitaplarımız ilmihal kitaplarımıza yerleştirmişler. Biz Türkçe'de oruç diyoruz, Türkçe'de oruç diyoruz. Farsçadan gelen bir kelime olduğu söyleniyor. Farsçadan gelen bir kelime. Farsça Ruza diye ruza diye meşhur olmuş. Başka dillerde de var bu. Özbekçede de Ruza diyorlar. Türkçe ise Oruç olaraktan geçmiş. Bu da ihtimal diyorlar Kazak dilinden Türkçe'ye kazandırılmış diye bir kelimedir diye söylüyorlar Oruç için. Arapça ise savun diyorlar. Savun, Es-Savumu diyorlar. E, Çoğu ise es siyan -es diyorlar ya mesela ben Oruçluyum. Sıyağım, saim Sağım köklere nedir? Aynıdır. Evet kardeşler biz mesela oruç dediğimiz zaman Sağım dediğimiz zaman tabi devreye bağlantılar girer. Mesela siz oruç dediğiniz zaman orucun içerisine mesela Ramazan girer. Ramazan nedir? Ramazan şerifin içerisinde var olan tutmuş olduğumuz üzerimize farz olan oruç devreye girer. E biz Ramazan dışında oruç tutmuyor muyuz? Ramazan dışında da oruç tutuyoruz. Kazı oruçlarımız var, nafile oruçlarımız var, günü belirlenmiş, güeyette belirlenmemiş adak oruçlarımız var. Var da var mesela. Ama oruç dediğimiz zaman genelde bu tarifin altına ne giriyor? Ramazan giriyor. Bazı ilmihallerde zaten ilk girişe Ramazan-ı Şerif'i faziletini koyarlar ondan sonra orucun ahkamını zikrederler. Ramazan devreye girer. Ramazan-ı Şerif dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in o ayda indirilmesi suretiyle Kur'an-ı Kerim'in içine girer ki zaten zikredeceğiz. O ayın içerisinde Kur'an girer. ve Daha sonra o ayın içerisinde mesela diyelim ki kılmış olduğumuz teravih namazları girer. Ramazanın sonunda mesela diyelim ki itikaf dediğimiz itikaf meselesi bu işin içine girer. Bunların hepsinin de ahkamları, hükümleri inşallah Ramazana kadar işleyeceğimiz olan, ders işleyeceğimiz derslerden inşallah gelecek. Ama şimdi bir Müslüman 3-4 hafta boyunca devam ettiği süresinde öğrenecek? tam manasıyla orucun genel ahkamını inşallah öğrenecek. Şimdi kardeşler istedik ki bu ilk ders olmasa hasebiyle en azından orucun Müslümana kazandırdığı şeylerden bahsedelim. Önümüzdeki haftada orucun fıkhına tarifiyle beraber tamamen girerim. Şimdi bütün bunlardan bu bağlantılardan hareketle bir Müslüman oruca hangi gözle bakması lazım? biz Müslümanlar olarak oruca nasıl bakmamız lazım? Allah'ın üzerimize farz kıldığı oruca nasıl bakmamız gerekiyor? Evvela birincisi oruç sadece bir emir değil kıyamette büyük ecri olan bir ibadettir. Evet. Oruç sadece sadece bir emir değildir. Kıyamette büyük ecri olan bir ameldir. Mesela Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 35'te bir Müslüman nasıl olması gerektiğini, yani Müslümanlığın, müminliğin içini dolduracak olan bir ayet kelimeden kerimeden söz ediyor. O ayet-i kerimede ise şöyle buyuruyor, şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, Mümin erkeklerle Mümin kadınlar, itaat eden kadınlar ile itaat eden erkekler, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, işte burası önemli. Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar. ırzlarını koruyan, koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkeklerle Allah'ı çokça zikreden kadınlar. Var ya, işte onlar için Allah bir mağfiretle büyük bir mükafat hazırlamıştır. Müminlik de bu işin içine girdi. Müslümanlık da girdi. İtaat etme, Allah'a ve Resulüne itaat etme meselesi de bu işin içine girdi. Mütevazi olmak, kibirlememek de bu işin içine girdi. Sadaka vermek, mallardan infak etmek de bu işin içine girdi. Ne girdi başka? Oruç tutmak da bu işin içine girdi. Allah böyle insanlara, yani böyle Müslümanlığının, müminliğinin içini dolduran Müslümanlara Allah neyi vaad etti? Kıyamette onlar için büyük bir ecir, büyük bir mükafat hazırlanmıştır. Allah Azze ve Celle söyler. Yani bizim inşallah ecirlerimiz, mükafatlarımız kıyamet gününde hazır. Ama kimin için? Bu sayılan vasıflara sahip olanlar için. Allah öyle bir Müslüman, öyle bir mümin istiyor ki şu yapmış olduğu ibadetlerini sıradanlaştırmasın rutin hale getirmesin, sabah evden kalkıp da yatağını düzenleyen, daha sonra anahtarını yanına alıp kapısını kilitleyip işine giden, normal işine gelip de aynı elbiseyi giyip de aynı işleri akşama kadar yapan, daha sonra da evine dönen, yani monoton, rutinleşmiş bir hayat gibi ibadeti de o hale getirmememizi istiyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah, ibadetleri rutinleştirmekten çıkarın diyor. Namaz vakti geliyor. Adam diyor ki ya şu namazı bir kırıp bitirelim hele ya. Mesela. Hani bunu normalde kullanılan bir kelime değil mi? Şu namazı kırayım da büyükümüz üzerimizden kalsın ondan sonra işimizi hallederiz. Bir yere gidelim gel işimiz var. Dur şu namazı bir hallederim ondan sonra. Şu namaz aradan çıksın da gerisi kolay. E tabi ki ayıveren Müslüman bunun büyük bir ehemmiyetle önem vererekten yapıyorsa güzel bir şey namazın önemlisi. Ama bunu mesela gevşek vari bir şekilde söylüyorsa ya namazı bir kılalım salların dilsin de der gibi söylüyorsa bu bir gaflettir. Bu ibadeti rutinleştirmek bir sıradanlaştırmaktır. Allah senden böyle yapmanı istemiyor. Allah diyor ki namaza durduğun vakit öyle bir namaz kılacaksın ki o namaz seni değiştirecek. E abi bende değişim olmuyor. Kıldığın namaz namaz değil. Kıldığın namaz namaz değil. Bugün bir yerde yazıyordu. Diyor işte Kudüs ne zaman fethedilecek? Diyor Müslümanlar Ömer gibi namaz kılarlarsa o zaman Mescid-i Aksa kurtulacaktır. Yani sorun bizim ibadetlerimizde alın. Bizim oruçlarımızda. Yani biz ibadetlerimizi sıradanlaştırıyoruz, rütinleştiriyoruz, gevşetiyoruz. Namazlarımıza bir tad almıyoruz. Namazlarımız bizim hayatımıza artı bir şey, artı bir değer katmayınca İster istemez bugün zillet altında da yaşamamız normaldir. İbadetlerden lezzet, tat alamamız da normaldir. Günahlara da dalmamız da normaldir. Ama Allah böyle istemiyor. Allah belli başlı Müslümanın vasıflarını sıralıyor. Oruç tutanları da burada zikrediyor. Sizler için diyor büyük bir mükafat hazırlanmıştır diyor. Dolayısıyla Müslüman ibadetlerinde gerçek davranan değildir. Onun için bu sadece bir emirden daha ziyade emrin bir mükafatı var diye görmek lazım Müslüman. Allah emretti ben de yerine getiriyorum. Güzel ama o orucun sana vermek istediği ve da o namazı sana vermek istediği o artıyı bilebilirsen, öğrenebilirsen ve yaşayabilirsen işte Allah senden istediği iman, Allah'ın senden istediği amel budur. Müslüman öyle olması lazım. Evet. Daha sonra yani Müslüman dedik ibadetlerini de aktif bir hale getirmesi lazım. için rutinleştirmemesi gerekiyor. İbadetlerini tam manasıyla manevi bir kalıba dökmesi gerekiyor. Yani Müslüman bir defa oruca böyle bakacak. Ya Ramazan'dan Ramazan işte bir oruç geliyor da tutuyoruz. Demek Ramazanı sıradanlaştırmak demektir. Ramazan harici doğru tutuyor musun? o tutmuyorum. Ramazan geldiğinde ya ne yapalım mecbur tutuyoruz. Tutmasak millet diyor ayıp oluyor yani milletin önünde. Bu ibadet, ibadet tarzı Allah ve Rasulünün istediği ibadet tarzı değil kardeşler. O benim az önce söylemiş olduğum rutinleştirme bu manada. Ramazan mı geliyor böyle gümbül gümbül gitmesi lazım Müslüman'ın. Yani kalbini alacak böyle cennete doğru giden o cennet havasına sokacak. Ben Ramazana doğru gidiyorum. Ramazan ayı geliyor. Şu an Ramazana doğru biraz Ramazana kadar çalışmam lazım, ibadetlerde itaatimde artırmam lazım diyecek. Ramazan ayı geldiği zaman da kalbini sanki böyle çıkartıp, ey kalbim sen artık cennete gitmen lazım diyecek hale getirmemiz lazım. Yani o cennete girecek olan minlerin havasına kalbimizi sokmamız lazım. Biz oruca böyle bakmamız lazım. İkincisi, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: As-sawmujunnatun. Oruç kalkandır kalkan düşmanla girmiş olduğun çetin bir savaş düşünün <gülüyor> veyahut da üzerinize giymiş olduğunuz çelik bir yelek düşünün düşmanların saldırı sonucunda sizin bedenize hiçbir şey olmuyor elinizde kalkan olduğundan dolayı size saldıranlar saldırı atsa da elinizdeki kalkanla bertaraf ediyorsunuz onları ve sizin vücudunuza zarar gelmiyor abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orucu kalkana benzetiyor Oruç tuttuğun vakit vücudun kendine geliyor. Sen en büyük düşman olan şeytan oruç tuttuğun anda senden kaçıyor. Şeytana karşı ne yapıyorsun? Gardını alıyorsun, kalkanını kaldırıyorsun. Dünya ve dünya isteklerine karşı kalkanını alıyorsun yanına. Daha sonra duyguları harekete geçirecek o fakir fukara düşünecek. O Açlıktan, susuzluktan ciğeri yanan Müslümanlar ve de ciğeri yanan kişileri oruç vesilesiyle daha da iyi anlayacak bir kavrama getiriyor oruç seni. Senin şu azgın nefsine bir cem vuruyor. O kötülüklerinden seni çekiyor. Orucun böyle bir özelliği var. Susuzları, fakirleri bundan sonra aç karam insanlar daha da iyi anlayı bir, iyi bir şekilde anlamaya çalışıyorsun. Yeryüzünde kardeşlerim milyon dolarlar da harcasanız bu duyguyu insanlara veremezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle oruç vesilesiyle bu duyguyu veriyor. Deseniz bir gün aşk alacaksınız deseniz birçok insan kaçar ama oruç tutun denildiği vakit ibadete döküldüğü zaman herkesin oruç tutması bilhassa misal edelim zenginlerin bu manada oruç tutması fakirleri anlamalarından nedir? Büyük bir etken, büyük bir rol, oluyor, rol almış oluyor o zaman. Orucun bu yönden faydası var. Mesela Almanya'da şu anda 50'ye yakın kliniklerde oruç tedavisi uygulanıyor Almanya'dan hatta diyorlar ki oruç bıçak ya bıçak vurmadan gerçekleştirilen tek ameliyattır diyorlar oruç bıçak vurmadan gerçekleştirilen tek ameliyattır bir defa diyor insan oruç tuttuğu vakit diyor vücudundaki bütün zehirleri bütün pislikleri atıyor Hatta bununla alakalı düşünürken yani iman etmemiş adamlar bile sırf denemek için ilk zamanları 20 gün tuttum. Daha sonra diyor 35 gün tuttum. Bu işin sonucunda şunu gördüm ki ne? oruç vücuda açlık kazandırmıyor. bir akiz vücudu birçok şeyden temizliyor. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bir ibadet kötü olur mu? Oruç tut sıhhat buluyor diyor değil mi? Oruç sıhhattır. Bazı hastanelerde kliniklerde gelen kişilere mesela oruç tutması tavsiye ediliyor. Deniliyor ki şu Müslümanların tuttuğu oruç var ya ondan tutarsan iyi, olur, iyi gelir gelirsen vücudun. Ve o insan gidiyor oruç tutuyor bir ay sonra vücudunda hastalık kalmıyor. En umurmadık hastalara bile şifa olduğu söyleniyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya mesela gençlere ey gençler to topluluğu evl sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Evlenmeye gücü yet yetmeyenlerse Oruç tutsun diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce neden bunu söylesin? Çünkü şu anda tespit edilen şey, oruç tuttuğu vakit diyor, vücudun bütün düşüncesini, bütün duygularını kontrol altına alabiliyorsun. Oruçla. Çünkü insan yedikçe vücut daha fazla çalışıyor. İnsan yedikçe şehveti daha fazla artıyor. Bundan dolayı nedir? Bütün kötülüklere gidesi gelir insan. Ama oruç tutan bir insan az kaldığı için vücut beslenmeyince, nefis beslenmeyince ne oluyor? Bu sefer haramlara gitmiyorsun. Çünkü nefis o gıdasını alamıyor. Alsa gidecek, sen izin vermediğin için bu da olmuyor. Tabii ki akşam vakti geldiği zaman, tıkanana kadar yenildi, yediği zaman e tabi ki bu gündüz orucu çok da faydası olmaz. Çünkü gece aynısını yapıyorsun, yiyorsun. Geceye de bir limit koymak gerekiyor. Evet. Evet. Daha sonra kardeşler, o Müslüman dedik, oruca nasıl bakması lazım? Bu gözle bakmamız lazım diyoruz değil mi? Birincisi, oruç Allah sadece bir emri değil, büyük bir ecir kapısıdır. İkincisi, oruç kalkandır. Üçüncü maddemiz ise, oruçta sivrilen kullar reyyan kapısından girecektir. bu reyyan adında cennette bir kapı var. Sadece ve sadece oruçlu olan kimselerin gireceği bir kapıdır orasıdır. Ama her oruç tutan da girmeyecek kapıdan. Oruçtan oruca da fark var değil mi ağabey? Neden bu insanlar illa da reyyan kapısından girecek? Çünkü bu adamlar oruçta sivrilmişler. Sadece Ramazan geldiği için mecburetten, zaruretten de oruç tutmamış bu adamlar. Ramazan haricinde de tutmuşlar. Kimisi Davul Aleyhisselam'ın orucunu tutmuş. Kimisi ayda üç gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti gereği oruç tutmuş. Oruç ibadetinde sevirlenler rayan tutarsından girecek. Bu şu manada kardeşler. Oruç tut ama kişinin tutmuş olduğu oruçtan oruca ve tutan kişiden kişiye fark var. Mesela bir adam düşünün. Adam oruç tutuyor. Ama bu adam birisi var ki adam sırf o tutmuş olduğu oruca bir zarar gelmesin, bir halel gelmesin diye dünya kelimesini bile ağzına almıyor. Konuşmuş olduğu kelamın aman aman sağına sonuna bakıyor ya dikkat etmem lazım. Oruçluyuz. Ağzımızdan kötü bir laf çıkmasın Müslüman'a yakışmaz diyor. Öbür adam ise oruçta oruçtu Küfür ediyor. Yalan söylüyor. Dedikodu yapıyor. Gıybet ediyor. Nemimecilik laf götürüp laf getiriyor. Şimdi Sorulduğu zaman bu iki insan arasında fark var mı? Var. Yani bunlar orası, ikisi de oruç tutuyor. İkisi de akşama kadar oruç tutuyorlar. Ama bakın oruçtan olacak fark var değil mi? Onun Allah Azze ve Celle reyen kapısını boşuna yaratmamış. Boşuna dememiş cennette sevilen adamlar oraya girecektir. Mesela bir adam düşünün. Adam dışarı çıkacağı zaman ya aman aman dışarıda haramlar kol geziyor. Ben dışarı çıkmayayım. Evinde oturun oruçluyken. İş yerinden dışarıya çıkmıyor. Veya da camiden dışarıya çıkmıyor. Ya gel Sultanahmet'e giderim dediğinde aman aman orada açık saçı kadınlar var. Aynı cehenneme girecek olan insanlar sanki toplanmış gibi, mahşer alanı gibi orası. Aman aman ben oraya gelmiyorum. Oraya gelirsem gözüm harama girer. Ben de Allah'tan korkuyorum. oruçta da tutuyoruz. Orucumuza bir zarar gelmesin diyor. Ama bir adam ise Akşama kadar geziyor. Haramlara bakıyor. Açık saçı kadınlara bakıyor. Her türlü halkı işliyor. Ama netice itibariyle bu ikisi oruç tutuyor mu? Oruç tutuyor. Onun için Allah Azze ve Celle reyyan kapısı nedir? Bu oruçta samimi olan kullara nedir? Şöyle bir açıyor ki siz buradan gelin diye onlara emrediyor. Evet. Bir Müslüman, tabi şu da demek değildir. Ya zaten cennete 8 kapısı varmış yandan girmesek de öbür kapıdan gitsek de o da olur. Bu da maalesef maalesef dini gerçek tutmaktır. Allah oruç diyor, Ramazan diyor, o ayda Kur'an indirildi diyor. ene el ve etrafen neher. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim okumaktan bahsediyor. Ve sen de kendini Reyyan kapısından değil de başka kapılar gitmeye çalışıyorsun. Başka kapıları arayan adamlar kapısız kalırlar. Ya cennetin bir kapısından giren hangisinden girelim? Sözü aslında dini gevşetmektir. Aslında dini çok fazla umursamamaktır. Bu neye musun yol açıyor biliyor musunuz İlhan ağam? Bunun açmış olduğu olsun seni ibadetlerde gevşetiyor abi. Yani bir Müslüman mesela şunu demesi lazım. Kur'an okuyacağım, ibadet edeceğim, itaat edeceğim. Allah ve Resulü istediği gibi Müslüman olacağım. Ben de Reyyan kapısından gireceğim demesi farklıdır. Ya sekiz kapısından girelim de hangisi, birinden girerim de hangisinden girelim girelim demesi çok farklıdır ağabeyim. Bakın çok çok farklı. Biz Müslüman olarak dinimizi gevşetmememiz lazım. Evet, oruç tutanlar bakın biz oruca bu şekilde bakıyoruz. Oruç tutanların mükafatları bu derece. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz şerifinde buyuruyor ki, Üç kişinin duası Allah katında nedir? Red olunmaz. Elini kaldırdığı zaman Ya Rab desen Allah onun duasına icabet ediyor. Herkesin aslında istediği bu değil mi ağabey? Şöyle bir elim açayım diye bir Ya Rab bir Allah dua edeyim. Allah duamı kabul etsin. Mesela herkesin isteği budur. Dünyada var olan herkes Bu ister kardeşler. Elini açtığı anda mesela saat tam 9'da dua edip de 9'u 5 geçe herkes, herkes ister ki duam kabul olursun ister. Allah Azze ve Celle ise oruç o şey e, özellikle dua edenleri şöyle bir kategoriye bölüp bazı kullarının duasına hızlı bir şekilde icabet edeceğini söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi adil imamdır. Adaletli yöneticidir. Ne demek adaletli yönetici? Kimseye torpil yapmıyor Allah. Akrabası geldiği zaman hala oğlu, dayı oğlu, geldiği zaman yeğeni geldiği zaman ayrı bir torpil, ayrı bir hava Ali Mehmet geldiği zamanda ona bir ayrı tava hava olmuyor. Herkese eşit mesafede davranacak. Hazreti Ömer gibi Allah'tan korkacak. Böyle bir adam olursa bakın böyle bir adam olursa Allah ne diyor? Onun duasına icabet eder. İkincisi ise bizi ilgilendiren burası, e, burası iftar yapıncaya kadar Biraz daha şöyle parantez arası genişletecek olursak iftar sofrası kurulmuş. Elinde bir bardak suyuyla bekliyor. Bekler vaziyette bir Müslüman yapmış olduğu var. Allah icabet ediyor. Allah Resulü ve Selam ne diyor? Damarlar ıslandı. Değil mi? Ecirle sabit oldu inşallah diyor. O özel anda söylediği şey bakın budur. Su içtiği zamanki duası budur. Damarlar ıspandı, ecir de sabit oldu inşallah. Çünkü Allah azze ve celle şu oruç iftar açmaya yönelik o kadar çok büyük bir önem veriyor ki Yemeğin başına bakıyorsun, insanlar yemeğin başına oturduğu zaman bu yemek güzel, bu yemek kötü, bu yemek şöyle olmuş, bu yemek böyle olmuş mesela Burun görünüşü güzel, aslında şu yemek olsa daha güzel olurdu Ya falan iftar çadırına gitseydik orada Güzel yemekler vardı ya mesela Allah Azze ve Celle sanki hani bir takım kullar böyle şeyler söylerken benim öyle kullarım vardı ki elinde suyu ezan okunduğu zaman iftar edeceği zaman iftarını açacağı zaman yalvarır yakarır yarabb diye dua eder Allah bunun duasına icabet edilir onun için iftar esnasında kardeşler bol bol dua etmemiz lazım bir an önce okusun da ya nerede kaldı bulmam çıkamıyor seni sen ömrü götüreyim çıkartarım Mesela çok muzorbi bir ezan okumak değil, ezan okunana kadar Müslüman elini açacak Gerekirse gözyaşı dökerek o sofranın başında bir mahzuniyet havası da olsa oturup fiyatı var Allah Azze dua edecek abi. Allah o zaman o kişinin duasını kabul ediyor. Üçüncüsü ise mazlum olan bir kimse, bu savaş mağduriyeti olabilir, gitmiş bir köşede dövmüşlerde dayak yemişler. gariban o olabilir. Bunların duasını Allah Azze ve Celle icabet ediyor ve ne diyor biliyor musunuz? Ey kulum, yani bir şu üç, tane, üç, sınıfa, üç sınıftaki insanlar Ya Rab dese Allah Azze ve Celle diyor ki ne kulun izzetime yemin olsun ki biraz zaman da olsa senin yapmış olduğun duana icabet edeceğim diyor Sayıl hadis Ama biraz zaman da olsa icabet edeceğim bu duana. Zaten bir kul elini kaldırıp da benim duam kabul olunmadı demediği sürece Allah onun duasını kabul eder. Hani bizde vardır ya ya bir senedir dua ediyorum ya Allah kabul etmiyor ya ne günah işledik arkadaş. Hani deriz ya Allah bir insan duasını kabul etmiyor. Benim duam kabul olunmadı demediği sürece Allah onun duasını kabul eder. Mesela İbnül cezi Rahimahullah Saydül Hatır adlı kitabında mesela şöyle söylüyor. Hatırlı Satırlar diye kitabından. Mesela bir kul diyor dua ettiği zaman diyor birincisi Allah o kişinin yapmış olduğu duadan dolayı onun başından bir bela gelecekse ileriki zamanlarda onunla def eder. Ama sen farkında değilsin. Bir sene sonra büyük bir felaket gelecekti ama bir sene önce bir dua etmişsin Allah'tan bir şey istemişsin. Allah bir sene sonra o duana icabet etmiş ve o bela sana gelmeden Allah onu sağmış. Sen farkında değilsin. Sen ha böyle köşelerde Ali bu bulsan ben diyorsun ya duamız kabul olunmadı ya diyorsun mesela. İkincisi Allah Azze ve Celle onun o kişinin duasını belki ileriki zamanlarda icabet edecektir. Üçüncüsü belki de Allah onu bu, bu dünyada duasını kabul etmeyip ahirette onun, onun etmiş olduğu duanın belki de kat katını nedir ona verecek. Ama İbn-i rahimullah Allah son noktayı şöyle koyuyor ki insanın gerçekten çok hoşuna giden bir şey. Diyor ki salih insanlardan bir tanesi diyor rüyasında çok böyle dua etmiş yalvarmış yakarmış Rüyasında Allah Azze ve Celle'nin sesini duymuş. Demiş ki, Ya Rabbi o kadar dua ediyorum, ediyorum, ediyorum. Bir türlü kabul olunmuyor Ya Rabbi neden? Rüyasına göre Allah Azze ve Celle ona şöyle söylüyor. Ey kulum senin şu dua etme sesin var ya benim çok hoşuma gidiyor. Bundan dolayı sen sürekli dua edesin diye senin duvarı hasta kabul ediyor. Allah riyây görülüyorsa böyle söylüyor. Senin o dua etme sesin var ya çok güzel. Yalvarman, yakarman o kadar coşuşma gidiyor ki uzatman istiyorum yani daha da fazla dua etmen istiyorum. Ama Allah o insanlara daha fazla verir arkadaşlar. İstediğin kat katını verir. Çünkü İmri İmriki İmri Kesir Rahimullah ne diyor? Allah zikreden kullarına isteyenlerden daha fazla verecektir sen akşama kadar türlü türlü şeyler istersin. Zikreden adam eline tesbihini alıp akşama kadar Allah Azze ve Celle'yi zikreder. Allah'tan bir şey istemez. Allah onun gönlüne göre her şeyi verir. Allah zikredenlere isteyenlerden daha fazla verecektir diye söylüyor. Şimdi kesin. Rahimullah. Evet kardeşler. Son maddemiz olaraktan. ibadetlerde. Bazen ecil noktaları bellidir, bazen belli değildir. İnsan namaz kılar, mesela namaz, kılacağı namazın 27 derece ecri vardır ama nasıl bir ecil Mesela ben senin için bir seccade sereyim dediğin zaman mesela bunun çok da fazla sevabını, mesela demin de göremiyoruz, ayetlerde de göremiyoruz mesela. Fazletli bir iştir ama sevap, ecil göremiyoruz ne kadar alacağını. Ama Allah Azze ve Celle oruçlu bir kimseye, iftar eden kişiye mükafatının aynısını vereceğini söylüyor. Bir adam sabahtan akşama kadar oruç tutacak ki Allah diyecek, onun ecil bana aittir diyecek. Akşam olduğu zaman sana o Müslüman kardeşini çağıracaksın. Gel ben sana iftar edeyim ya. Ben oruç tutmadım ama sana bir iftar vermek istiyorum. Ve hep beraber bir iftar açalım dedin. Evine çarptı. Onların tutmuş olduğu oruçlarının aynı sevabını diyor Allah misliyle sana verecek. Hani öbür adamın eceli boşarmıyor ha. Sıfatları boşarmıyor. Yani buradan boşuna buraya dolmuyor. Allah'ın rahmeti engin, geniş. O adamın akşama kadar almış olduğu Ecri Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Sen üzere bindiriyor. Hakkı sende o ecrübe sahipsin. Niye? İftiha verdin. Sen. Hatta muzirinin kitabında terrib ve terrib adı kitabında diyor ki Ey insanlar Ramazan ayında dört şeyi yapın. Biliniz ki şu iki şey Rabbinizi sevindirir. Rabbinizi razı edersiniz şu iki şeyle diğer ikisiyle de kendinizi sevindirirsiniz ve o iki şeyle sizin ihtiyacınız vardır bunlardan ilk ikisi kelime-i şahadet getirmek bol bol kelime tevhidi söylemek ve tevbe-i istiğfar etmek Ramazan ayında bol bol tevbe, gece gündüz. ikincisi nedir kulların kulların böyle menfaatine olan iki şey Allah'tan cenneti isteyin Allah'ın cehenneminden nedir sakının Oraya girmemek için nedir? Dua edinin. Kim oruç tutan bir mü'mine, mümine su ikram ederse Allah da onu benim kevser havuzumdan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha da asla asla susamaz. Allah azze ve zelen peygamberimize vermiş olduğu kevser suyundan ikram etme şerefine nail oluyorsun. Bir oruç de nedir? İftar verdiğin zamanı. Kardeşler, hacına tavsiyemiz kendinize Ramazan ayı gelmeden bir liste yapın. Hangi der listesi yemeğe çağrılacaklar listesi. Bunu oluşturun kardeşler. Bu sünneti ihya edin. Ama Allah rızası için sürekli görürsünüz adamları çağırmayın. Fakir, fukara, gariban, yetim mesela. Buraya kadar gelmiştir muhacirdir mesela. Suriyeli gariban insanları böyle listenize dahil edin tabi arkadaşlarını da çağırabilirsiniz dostlarınızı da çağırabilirsiniz bunların listesini yapın imkanınız varsa 30 günse 20 gününü mesela demin onlarla ihtara ayırın anşallah zaten şey yapmanıza gerekiyor ne yiyorsanız aynısını kardeşiniz önüne getirin ecirleri alın yani Allah Azze ve Celle nedir? Müslümanların istediği şey budur evet kardeşler inşallah Ramazanlar meslelere daha sonra da yine giriş yapmaya devam edeceğiz bir Müslüman Ramazan'da programı nedir? Nasıl olması gerekiyor? Bunlar inşallah 2-3 hafta boyunca sıra sıra gelecek. İlk hafta bunun oruca Müslüman nasıl bakması gerekir meselesine girdik ki konudan haberdar olmayan kardeşlerimiz var. Onlara da söyleyelim. Ramazan Fıkı başlamıştır diye. Elimizden geldiği kadar dersleri kaçırmayalım. Biz kaçırmazsak inşallah Rabbim o güzel, hayırlı amelleri bize de nasip edecek. Bizler de belki cennetin 8 kapısından gireceğiz. Belki de reyem kapısından Gireceğiz inşallah. Rabbim, sevdi salihin gibi Ramazana hazırlanan kullarından bizleri öylesin inşallah. Rabbim, daima kendi yorunduğuyla da samimiyetle şarşan kullarından öylesin. Rabbim, kalplerimizi cennet havasına soksun inşallah. Hami Subhanak Allahu biyanbi